Çocuk Deri Masalları. Pocahontas. Bir zamanlar Güney Amerika'nın ormanlarında bir kabile yaşardı. Kabilenin reisi Powhatan'dı. Kızının adı ise Pocahontas'tı. Kalabalık bir grup kız ormanda meyve ve çiçek topluyordu. Pocahontas yaptığı işten mutlu değildi. Geride kalıyor Bumerangı üstünde çalışıyordu. Hadi Pocohontas, güneş batmadan evde olmalıyız. Ama senin sepetin hala boş. Neden? Geride durmak, yıldızları izlemek, cırcır cır böceklerini ve yarasaları dinlemek istiyorum. Meyve toplamak istemiyorum. Bumerangını bir dala fırlattı. Ve daldaki tüm meyveler sepetine düştü. Kızların ağzı açık kaldı. Yüksek bir dağdaki mağarayı gösterdi. Geceyi orada geçirmek harika olmaz mıydı? Yıldızlara dokunmak gibi olur. Kızların öyle şeyler yapmaması gerekir. Öyle aptalca maceralar erkekler içindir. Hiçbir kız o kadar yükseğe çıkamaz. Erkek olarak da olmalıymışsın. Çünkü erkek gibi davranıyorsun. Bir erkek olarak doğmuş olmak gerekmez. Kızlar erkeklerin yaptığı her şeyi yapabilir. Hatta daha iyisini. Pocahontas gruptan ayrıldı ve daha doğru koştu. Pocahontas geri gel! Pocahontas geri gel! Pocahontas geri gel! Ama Pocahontas'ı geri getirmenin imkanı yoktu. Dağa tırmandı ve mağaranın içine girdi. Mağaranın kenarında ağaçtan düşmüş yavru bir yarasa gördü. Korkmuştu. Pocahontas yarasayı aldı. Merhaba dostum. Annen nerede? Gel bana ağacını göster. Ağaca tırmandı ve yavruyu ağaçtaki yuvasına koydu. Sonra da dala oturdu. Döndü. Ve gökyüzüne baktı. Vay canına. Elini uzattı. Neredeyse yıldızlara dokunabilecekti. Ah! Ertesi sabah Pocahontas uykusundan bir sürprizle uyandı. Uyan Pocahontas. Sen iyi misin? Baba. İyi misin diye sordum. Evet, evet iyiyim. Ne kadar endişelendim biliyor musun? Bir hayvan saldırabilirdi. Başına her şey gelebilirdi. Bak, ateş yaktım. Güvendeyim. Ormandaki hayvanlar beni tanıyor. Bana zarar vermezler. Yeter, eve gel. Birden hepsi yüksek perdeden sesler duydu. Fahat'ın adamlarına bakmasını söyledi. Dağın tepesinden, uzakta, aşağıda, ormanın hemen dışında at arabaları ve insanlardan oluşan bir kervan gördüler. Onların liderlerine vali deniyordu. Şehrimizi buraya kuracağız. Bu gece çadırlarımızda kalalım. Yarın bina inşasına başlarız. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. tamam. Favhat'ın ve kabilesi bu yeni insanların kim olduğunu düşündü. Acaba ne istiyorlardı? Onları yakından gözetmeyeceğiz. Onlara hediyeler götürecek kim olduklarını öğreneceğiz. Belki zamanı gelince kabilemize bile katılırlar. Hepsine ben hükmedeceğim. Kabile, meyve ve Hindistan cevizi dolu sepetleri, reçel kavanozlarını, tahıl çuvallarını alıp yabancıların kaldığı kampa gitti. Bizim dünyamıza hoş geldiniz. Lütfen bu birkaç hediyeyi kabul edin. ''Çok teşekkür ederiz Reis Pavhoten. Lütfen minnet duygularımızı kabul edin.'' Pavhoten ve halkı yabancılara erzak götürmeye devam etti. Yabancılar hediyeleri kabul etti. Karşılığında onlara battaniye, ip ve benzeri şeyler verdiler. Güzel bir dostluk oluşmuştu ama iki liderin aklında başka bir şey vardı. Bu insanlar ormanımızın etrafında, bizim arazimizde yaşıyor. Kabilemize katılmalılar. Benim liderliğimi kabul etmezlerse, dolunaydan sonraki gün onlara savaş açacağız. Evet, açacağız. Evet, açacağız. Evet, açacağız. Ama baba, bu kızların söz hakkı olan bir konu değil. Şu odunlara, meyvelere ve tahıla bakın. Ormandaki hayvanlardan söz etmiyorum bile. Kontrolü biz ele geçirmeliyiz. Dolunay'dan sonraki gün onlara savaş açacağız. Evet, açacağız. Açalım. Evet, açacağız. Açalım. Evet, açacağız. Hadi açalım. Pocahontas, halkının sırf kabilelerine katmak için onlara savaş açacağı fikrinden mutlu değildi. Düşüncelere dalmıştım. Ormanda yürürken şelalenin yakınında bazı sesler duydu. Pocahontas yakından bakmaya gitti. Olamaz, yavru ölecek! Pocahontas yavruyu kurtarmaya koştu. Pocahontas ve John Smith, nehrin derinliklerine dek sürüklenmişti. Pocahontas onu sudan çıkardı. Onu çıkardığında gece olmuştu. <gülüyor> İyi misin? Başım kaya kadar ağır. Beni kurtarmak için ölümü göze aldın. O hayvanı kurtarmak için ölümü göze aldın. Bir yavru. Zavallı, çaresiz bir yavruydu ve sen onu az kalsın öldürecektin. Böyle şeyler olur. Yavrunun ağacın devrildiğini görünce kaçması gerekirdi. Ormanda dolaşıp buradaki her hayvanı koruyamazsın sen. Hayvanlardan sanki onlar başka dünyadanmış gibi bahsediyorsun. Sanki rahatsızlık veren yabancılar gibi. Bu ormanın kanunudur. En güçlü hayatta kalır. Aniden bir şey gördü ve Pocahontas'a söyledi. Şşş, hareket etme. Yerde bir kobra vardı. John Smith bir taş aldı. Tam yılana fırlatmak üzereydi ki... Dur! Aceleyle gitti... Ve yılanın önünde diz çöktü Sana zarar vermeyeceğiz ufaklık Söz veriyorum Bizi sevmediysen seni yalnız bırakırız Seni rahatsız ettiğimiz için üzgünüm <gülüyor> Yılan biraz düşündü sanki Sonra oradan ayrıldı Hayatını tehlikeye sokmak Senin için bir hobi mi yoksa? Sıkıldım dur bir ölümle yüzleşeyim Eğlenceli olur ha? Şu suratının haline bak en güçlüler hayatta kalır. Küçücük bir yılan bile seni delirtiyor ve sen en güçlü benim mi diyorsun? Elinde silah olan herkes kendini güçlü hissedebilir. Bunu nesi cesurlu? Hayır, ben senin için korktum. Ama sen az önce yılanla konuştun. Ne söylediğini nasıl anladı senin? Tüm dünya, her canlı, her yaprak... Her çiçek, sen, ben, gökyüzü, gökkuşağı, yıldızlar hepimiz aynı aile deniz. Ve birbirimizle sevgi dilinde konuşmayı hepimiz öğrenebiliriz. Sevgi dili mi? Sevgi dili kimseye zarar vermeyi istememek, her canlının iyiliğini istemek ve her canlının yaşama hakkına saygı duymaktır. Ve bu sevgi dilinden... Her canlı anlar. Bir kuş geldi ve Pocahontas'ın omzuna oturdu. Hey ufaklık! Denesene hadi. Ben mi? Hı hı. Yüreğindeki tüm sevgiyle onu. E, tamam. Sahte hatta neredeyse kötücül güldü. Kuş korktu. Pocahontas'ın başının arkasına gizlendi ve baktı. ''Gel buraya küçük kuş, zarar vermeyeceğim.'' ''Ya işe yaramıyor.'' ''İçinden gelmeli, yüreğinin en derinliklerinden gelmeli.'' John Smith yüreğindeki tüm sevgiyi yansıtmaya çalıştı. Bu sefer samimiydi. İçten bir gülümsemeyle kolunu uzattı. Kuş bunu gördü ve ona uçtu. Kuş ötmeye başladı, birçok kuş geldi.'' John Smith'in kollarına, omuzlarına ve başına birçok kuş kondu. Aynı şekilde Pokahontas'ında. Sihirli bir şey bu. Dört kuş, ikisine de çiçeklerden yapılmış iki taç getirdi. Kuşlardan ikisi tacı Pocahontas'ın başına koydu. Diğer ikisi de John Smith'in kafasına koymaya çalıştı. Ama taç kafasına küçük geldi. Kuşlar gagalarıyla çiçeklerden yapılmış tacı çekerek başına oturtmaya çalıştı. Ama başaramadılar ve yere düştüler. Kuşlardan biri öfkelendi ve o öfkeyle John Smith'in saçını dağıttı. Sonra kuşlar uçtu. John Smith dağılan saçıyla çok komik görünüyordu. Suda yansımasını gördü ve katılarak gülmeye başladı. Pocahontas da güldü. Kuşlar da gülmeye başladı. Sonra uçup gittiler. John Smith, Pocahontas'ın gülüşünü izledi. Çok hoşuna gitti. Sessizlik. John Smith, Pocahontas'a baktı. Çok güzelsin. Teşekkür ederim. Ne için? Hayatımı kurtardın. Çok teşekkür ederim. A Tanrım. Ne oldu? Halkının buradan gitmesi gerekiyor. Hayır. Sizin kaçmanız lazım. Kaçmak mı? Evet. Bugün Dolunay'ın ertesi günü. Kamptakiler sizin kabileye saldırmayı planlıyor. Neden? Tüm ormanın kontrolünü ele geçirmek için. Benim babam da kampınızdakileri kabilemize katmak istiyor. Onları durdurmalıyız. Nasıl? Benimle gel. Pavvolta'nın ve valinin halkı savaşa hazırlanıyordu. Saldırmak için ilerlemeye başladılar. Zafer bizimdir. Zafer bizimdir. Zafer bizimdir. Zafer bizimdir. Kazanacağız. Kazanacağız. Kazanacağız! Kazanacağız! Durun! hatanın kızı bu. Ne arıyorsun burada? Bu savaşı durdurmaya çalışıyorum. Haklarımızı mahvetmek dışında bir şeye yol açmayacak bu. Senin halkını, ormanın kontrolünü biz ele geçireceğiz. Orman sadece biz insanlara ait değil daha çok ağaçlara ve ormandaki canlılara ait. Bize yiyecek ve sığınak sağlıyorlar. Bize hayat veriyorlar. Karşılığında onlara hiçbir şey vermiyoruz. Yine de evlerini bizimle paylaşabildiklerine göre biz neden paylaşamıyoruz? Yeter! Bunlar gazabımızdan kurtulmaya çalışan Pavhata'nın numaraları. Aniden Pocahontas'ın kurtardığı yavru aslan geldi ve Pocahontas'ı yalamaya başladı. Valinin kampından aslan yavrusundan büyülenen küçük bir çocuk yanına geldi. Aslan yavrusuyla çocuk arkadaş oldu. Sonra bir kükreme duyuldu. Bir aslan tüm görkemiyle yürüyerek geldi. He? Çocuğu, Çocuğu kurtarın! Çocuğu kurtarın! Çocuğu kurtarın! Çocuğu kurtarın! Valinin halkı aslanı silahlarını doğrulttu. Ama yavru aslanın Coca tas ve çocuğun önünde, onları korurcasına dikildiğini gördüler. Sanki onlarla iletişim içindeydi. Kamptaki çocuk aslan'a hayretle bakıyor, aslanın burnuna dokunup gülüyordu. Aslan da güldü. Valinin adamları silahlarını hazırlamıştı. O sırada John Smith Pawhut'un kabilesiyle oraya geldi. Durun, lütfen durun. Bakın, bir insanla bir hayvan arkadaş olabiliyorsa, neden bir insanla başka bir insan olamıyor? Savaşmak ve birbirimizi öldürmek yerine, neden erzak değiş tokuşu yapıp birlikte huzurlu ve mutlu yaşayamıyoruz? Sonunda insan, huzurlu ve mutlu bir hayat sürdürmek için insanla insanın, insan ve hayvanın uyum içinde yaşaması gerektiğini öğrendi.